Araf Suresi Necm 68 Erif Lam Nim Sad O Kendisiyle uyarman Ve inananlara Övüt Hatırlatma için sana indirilen içine işletilen kitaptır Onun için Ondan Göğsünde hiçbir sıkıntı olmasın Rabbinizden Size indirlene uyu ve onun aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz, hatırlıyorsunuz ve biz nice kentleri değişime, yıkıma uğrattık. Azabımız onlar gece uyurlarken yahut gündüz dinlenirlerken onlara geri vermişti. Azabımız onlara geldiğinde de ''Biz gerçekten şirk koşarak kendilerine yazık eden kimselermişiz'' demelerinden başka yalvarışları olmamıştı. Andolsun kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Ve andolsun onlara bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz uzakta olanlar değildik. Ve tartı o gün haktır. Kimin terazileri tartıları ağır basarsa işte onlar kurtulanlardır. Ve kimin terazileri tartılara hafif kalırsa işte onlar ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir. ''Ve hiç kuşkusuz ki biz sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler sağladık. Kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne kadar da az ödüyorsunuz?'' Necm 69 ''Ve hiç kuşkusuz biz sizi oluşturduk. Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra da evrendeki güçlere, Adem'e bilgilenmiş, Vahiy almış insana Boyun eğip teslim olun dedik İblis Düşünce yetişse hariç Onlar hemen boyun eğip teslim oldular O Boyun eğip teslim olanlardan Olmadı Allah Sana emrettiğim zaman Seni boyun eğip teslimiyet göstermekten Ne alı koydu dedi İblis Ben ondan hayırlıyım Beni ateşten ''Enerjiden oluşturdun, onu da çamurdan, maddeden oluşturdun.'' dedi. Allah, ''Öyleyse oradan hemen alçal, senin için orada büyüklük taslamak olmaz. Hemen çık, sen kesinlikle aşağılıklardansın.'' dedi. İblis, ''Yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver.'' dedi. Allah, ''Sen süre verilmişlerdensin.'' dedi. İblis öyleyse beni azgınlığa itmene karşılık andolsun ki ben onlar için senin dost doğru yoluna oturacağım. Sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve sen çoklarını kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler bulmayacaksın dedi. Allah. Hadi sen yerilmiş ve itilmiş olarak oradan çık. Onlardan sana kim uyarsa and ki sizin hepinizden cehennemi dolduracağım. Ve ey Adem bilgilenmiş vahiy almış insan sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ve girift çekişmenin kaynağı olan şu şeye yaklaşmayın. Malın, mülkün, paranın, pulun tutkunu olmayın. Yoksa yanlış, kendine zararlı iş yapanlardan olursunuz dedi. Derken iblis, onların kendilerinden gizli kalan çirkinliklerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikinizin de birer melek, iradesiz güç olmanız ya da sonsuz olarak kalıcılardan gelişmeyen, değişmeyen birer varlık olmanız için sizi girift, çekişmenin kaynağı olan şu şeyden, maldan, mülkten, paradan, puldan men etti. Bunları size yasakladı dedi. Ve elbette ben size öğüt verenlerdenim diye onlara yemin etti. Kanıtlar ileri sürdü. Böylece onları aldatarak aşağılığa düşürdü. Onlar girift, çekişmenin kaynağı olan şeyin, malın, mülkün, paranın, pulun tadına varınca hırsları, doyumsuzlukları devreye girdi ve mal, mülk, para, pul istihçiliğine başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben size mal, mülk, para, pul tutkunu olmayı yasaklamadım mı? Ve size... Bu şeytan kesinlikle sizin için apaçık düşmandır demedim mi? Onlar her ikisi, ey Rabbimiz, biz kendimize haksızlık ettik ve eğer bizi bağışlamazsan ve bize rahmetinle işlem yapmazsan kesinlikle zarara uğrayacaklardan oluruz dediler. Allah, birbirinize düşman olarak alçalın. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalmak ve yararlanmak vardır dedi. Allah orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız dedi. Necm 70. Ey Adem oğulları size çirkinliklerinizi örtecek giysi süslenecek elbise indirdi ve Allah'ın koruması altına girme elbisesi. O daha hayırlıdır. İşte bu, düşünüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. Ey Adem oğulları, Şeytan, ana babanızı kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin. Sizi hak dinden döndürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler Biz şeytanları inanmayanlar için veriler, yol gösteren, yardım eden kimseler yaptık Ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman Atalarımızı bu yolda bulduk Bunu bize Allah emretti derler De ki Allah iğrençliği emretmez Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki: Rabbim hakkaniyeti emretti. Her mescidin yanında toplum içinde yüzünüzü, tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine haskılarak Rabbinize yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık hak oldu. Onlar şeytanları Allah'ın aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar edindiler ve kendilerinin de kesinlikle kılavuzlanan doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her mescidin yanında toplum içinde süslerinizi alın, yiyin, için fakat savurganlık etmeyin. Kesinlikle Allah savurganları sevmez. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? De ki bunlar iğreti dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde yalnız onlar için olmak üzere. İşte böylece biz... Ayetleri bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak açıklıyoruz. De ki, Rabbim sadece iğrençlikleri, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. Ve her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Onun için süre sonları geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ey Adem oğulları, size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdi. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlarsa işte onlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Öyleyse Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha yanlış kendi zararına iş yapan kim olabilir? İşte onlara kitaptan payları erişecektir. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere onlara gelince Allah'ın aslarından yakardıklarınız nerede derler onlar yakardıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişiler olduklarına bizzat kendileri tanıklık ederler Allah Sizden önce geçmiş tanıdığınız, tanımadığınız ateş içindeki önderli toplumların içine girin der. Her toplum girdikçe kardeşini dışlayıp gözden çıkarır. Sonunda hepsi oraya toplandığında, sonrakiler, öncekiler hakkında Rabbimiz işte şunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten kat kat azap der derler. Allah Herkese kat kattır fakat siz bilmiyorsunuz der. Öncekiler de sonrakilere sizin bize karşı fazlalığınız yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın derler. Necmiyetmiş bir. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve Halat, iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır. Ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. İman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, ki biz hiç kimseye kapasitesinin üstünde bir şey yüklemeyiz, işte onlar cennet yaranlarıdır. Ve onlar orada sonsuz olarak kalıcılardır. Ve göğüslerinde kinden, hınçtan, kıskançlıktan, hileden, hainlikten, garazdan ne varsa çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Onlar tüm övgüler bize bunun için kılavuzluk eden Allah'adır. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi... Biz kılavuzlandığımız doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçek ile gelmiştir derler. Ve onlara seslenilir. İşte size cennet. Yapmış olduklarınızda buna varis, son sahip oldunuz. Ve cennet asabı ateş asabına biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. ''Peki siz Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?'' diye seslendiler. Onlar ''Evet'' dediler. Aralarında bir duyurucu, şüphesiz ki Allah'ın dışlamasının rahmetinden yoksun bırakmasının, Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğrisini büyürüsünü isteyen ve ahireti bilerek reddeden zalimlerin yanlış, kendi zararlarına iş yapanların üstüne olacağını duyurdu. Ve ateşin asabı cennetin asabına biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın diye seslendiler. Onlar da, Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, basit, iğreti dünya hayatına aldanan kâfirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere, İkisini de gerçekten yasaklamıştır Dediler Bu günle karşılaşacaklarını Umursamadıkları Ayetlerimizi, alametlerimizi Göstergelerimizi Bile bile inkar ettikleri gibi Biz de bugün onları umursamayacağız Cezalandıracağız Aralarında da Bir perde vardır Ve Kur'an bölümleri Üzerinde bilgisi olan kimseler Onların Onların hepsini alametlerinden tanırlar. Ve Kur'an bilgisine sahip kimseler, cenneti umup da henüz girmemiş olan cennet ashabına seslenirler. Selam olsun size. Gözleri ateş ashabına çevrilince, Rabbimiz, bizi bu hainlerle birlikte bulundurma derler. Kur'an bölümleri bilgisine sahip kimseler, Alametlerinden tanıdıkları kimselere seslenip, topluluğunuz ve büyüklendiğiniz şeyler size yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine ki bu rahmet Allah'ın girin cennete, size kaygı yoktur, üzülmeyeceksiniz de diye verdiği sözdür. Erdirmeyeceğine yemin ettikleriniz şunlar bu derler.